Bismillahirrahmanirrahim, çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde ibadet konularını büyük ölçüde tamamlamıştık. En son bölümümüzde de kefaret konusunu ele almış. Burada bazı ibadetlerin yerine getirilirken ya da başka nedenlerden dolayı bir takım eksiklikler, bir takım kusurlar ortaya çıkması durumunda. ...bunların nasıl telafi edileceğini görmüştük. Bu bağlamda da işte yemin kefareti, oruç kefareti, işte adam öldürme kefareti, hacda bir takım yasakları ihlal etme ya da ihram yasaklarına riayet etmemeden kaynaklanan kefaretleri ele almıştık. Aslında bu kefaret bölümüyle beraber bizim fıkıh eserlerimiz, ilmihal eserlerimizdeki ana başlık olarak ibadet konularını tamamlamış oluyoruz. Ama bunun devamı olarak yine yine ibadet gibi telakki edilen Allah ve Resulü'nün bizden yapmamızı istediği ya da e, dikkat etmemiz gereken bir takım hususları sizlerle yine e, İmahal programımızın bundan sonraki bölümlerinde paylaşmaya devam edeceğiz. Bu da helaller ve haramlar ana başlığı altında ele alacağımız e, konulardır. Yani günlük hayatımızda gerek bireysel olarak, gerek to gerek toplumsal toplum olarak Allah'ın sınır koymuş olduğu sınırlara riayet etmek, bilinçli bir Müslüman olarak e, dini değerleri, dini e, hükümleri e, yaşayabilmek, içselleştirebilmek için bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bundan sonraki bölümlerimizde belli başlıklar altında, belli konular olarak bu konuları işlemeye çalışacağız. Öncelikle bir iki bölümde, bu helal-haram hel kavramları üzerinde durmaya çalışalım. Helallerle, haramlarla ilgili dini bilgilerimizi tazelemiş olalım. Çünkü bu konular bundan sonraki ele alacağımız her bir bölümde dikkate alınacak ve orada önem kazanacak unsurlardır. Şununla başlamış olalım. Değerli izleyenler, yani insanoğlu diğer varlıklardan farklı olarak, Akıl ve e, duygu ile e, yüklenmiştir e, ve özellikle de aklı sayesinde diğer bütün varlıklardan üstün yeteneklerle donatılmıştır. Ve o yüzden de insanoğlu e, mükerrem yani saygıdeğer bir e, varlıktır. E, hem bu yaratılışı e, bu şekildedir hem de e, ona yüklenen e, misyon, ona verilen değer bakımından da bu böyledir. İnsanın bu üstün özelliği dolayısıyla aynı zamanda da ona bir takım sorumluluklar yüklenmiş ve bu sorumlulukla paralel olarak da birçok nimetlerle donatılmıştır. Yani yeryüzünün hemen tamamı ayet-i kerimelerinde ifadesiyle onun emrine amade kılınmıştır. Ama değerli izleyenler yani insanoğlunun bu e, akli melekeleri, bu üstün e, meziyetleri, bu e, üstün konumuna rağmen aynı zamanda da belki diğer varlıklarda olmayan e, birçok zaafının, e, birçok işte sonu gelmez e, emellerinin, ihtiraslarının, arzularının olduğunu da biliyoruz. Zaman zaman insan işte bu sonu gelmez emellerinin esiri olarak e, kimi zaman işte yeryüzünü fesada da uğratabilir. Çevresini cehenneme çevirebilir. E, dolayısıyla toplumda bir fesat unsuru olarak yer almış olabilir. Yani bu da e, insanda potansiyel olarak mevcut olan bir özelliktir. Bu nedenle e, Allahu Teala e, insanı e, yeryüzüne halife kılmış ama onu aynı zamanda da başıboş bırakmamıştır. Hani Onun bu bir takım işte kötü olabilecek zaaflarını, özelliklerini de dikkate alarak onlara diğer varlıklardan farklı olarak bazı peygamberler göndererek kendi talimatlarını, kendi öğretilerini, kendi mesajlarını onlara ulaştırmış ve insanda ayrıca tabii onun özüne yerleşmiş, yerleştirmiş olduğu bu fıtrat ve aklı selimi bu şekilde desteklemiş, ona yol göstermiştir. Yani ona rehberlik etmiştir. Bizim kaynaklarımızda Allahu Teala'nın insana vermiş olduğu bu desteği ilahi inayet ve hidayet kelimeleriyle ifade edilmektedir. Yani ilahi inayet deyince Allah'ın yardımını, hidayet deyince de onun yol göstermesini kastetmiş oluyoruz. Değerli izleyenler, işte bu Allahu u Teala'nın insana bir ilahi hidayet çerçevesinde ve bunun bir parçası olarak özellikle bir takım emir ve yasaklar getirdiğini biliyoruz. Yani bu emir ve yasaklar kimi zaman bir takım ibadetleri yerine getirmek şeklindedir. Bazıları bazı şeylerden kaçınma şeklindedir. Bazen de yani toplumsal bir takım değerlere, bir takım kişisel ve toplumsal ilişkilerde bazı hususlara dikkat etme şeklinde kendisini ortaya çıkarmış olabilir. İşte genel anlamda yani bu emir ve nehileri genel anlamıyla biz helaller ve haramlar olarak başlıklandırıyoruz. Yani bizim fıkıh eserlerimizde helaller ve haramlar başlığı altında işte insanın daha çok yani birey olarak... Hem kendisinin hem de aile hayatında sosyal hayatta yemek yerken işte bir şeyi içerken ya da bir takım insani hukuki ilişkilere girerken işlemler yaparken uyması gereken bir takım hususlar bir takım değerler bunların toplamına birden biz helaller ve haramlar başlığını vermiş oluyoruz. İşte bundan sonraki bölümlerimizde de bu genel başlık altında olan şeylere ele almaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Buradaki helaller ve haramlar en geniş anlamında hududullah kavramı ile ifade ediliyor. Yani hududullah demek Allah'ın sınırlarına riayet etmek anlamına geliyor. Yani Allah'ın helallerini, haramlarını gözeterek özellikle Allah'ın istemediği, e, haram e, yapmamızı arzulamadığı, hoşlanmadığı şeylerin sınırlarına riayet etmek anlamında ayet-i kerimelerde e, hududullah, Allah'ın sınırları ifadesi kullanılmış oluyor. Tabi bu helal ve haramlar ibadet yönleri vardır, amelle ilgili yönleri vardır. Ama aynı zamanda bunlar itikatla ve inançla ilgili yönleri de, bunların inançla ilgili yönleri de bulunmaktadır. Nitekim yani bu şekilde bu helalleri kabullenmek, helallere riayet etmek ve bunlara inanmak inancın da bir parçasını teşkil etmektedir. Yani bir takım e, haramları kabul etmeyen bir kişi, ya bu amelle ilgili olmuş bile olsa, mesela bir faizin haram olduğunu ya da bir işte içki içmenin haram olduğunu kabul etmeyen birisi aynı zamanda iman dairesinden de çıkmış olmaktadır. O yüzden bizim fıkıh eserlerimizde ve hadislerde bu haramlardan kaçınma, farzları yerine getirmeyle aynı düzlemde ele alınmış. Hatta bazen haramlardan kaçınmak belki bu farzları yerine getirmekten çok daha öncelikli hale getirilmiştir. Değerli izleyenler, bu haramların helalleri neler oldu, özellikle de haramların neler olduğu, Kur'an-ı Kerim'de genel prensip olarak ya da bazı temel temel maddeler olarak zikredilmiştir. Bir kısmı da hadis şeriflerde Hazreti Peygamber'in sünnetinde ifade edilmiştir. Tabii yeni yeni ortaya çıkan meseleler de vardır. Bizim fıkıh bilginleri Kur'an-ı Kerime ve bu sünnetteki prensiplere oradaki bunlarla ilgili örneklere bakarak daha sonra toplumda meydana gelen meselelerin, olayların, hükümlerinde de bunlara kıyas ederek ya da bunlardan esinlenerek, bunlardan yola çıkarak belirlemeye çalışmışlardır. Bizim fıkıh eserlerimizde bunlarla ilgili özel başlıkların olduğunu da görüyoruz. Mesela böyle hazır ve ibaha başlığı vardır. Hazır ve ibaha başlığı, işte dinimizce yasaklanan veya mubah kabul edilen fiilleri ele alan başlıklardır. Mesela bir başka başlığımız, e, kerahiye başlığıdır. Hani kerahiye demekte, demek de, dince e, hoşlanılmayan, e, dinimizce iyi karşılanmayan şeyleri ele alan başlık anlamına geliyor. Yine e, bazı eserlerde e, istihsan e, tabiri de kullanılır. Hatta bazen istihsan ve kerahiye ikisi birlikte kullanılır. O da işte gerek bu e, helallere, ...güzel olan davranışlara, gerekse işte bu kaçınmamız gereken şeylere riayet etmek, onlara özen göstermek anlamına geliyor. İşte bu başlıklar altında bu konular ele alınıyor. Yine fıkıh eserlerimizin nikah başlığında, talak bahislerinde, işte hayvan kesimiyle ilgili, kurbanla ilgili, avla ilgili eti yenen, yenmeyen hayvanlarla ilgili, bir takım yiyecekler, içecekler, giyeceklerle ilgili başlıklarında da yine bu helal haram konularının işlendiğini biz görüyoruz. Değerli izleyenler, işte biz bu ilmahar -İl programımızın yani bundan sonraki bölümlerinde gerek yeme içme, giyinme, gerekse ailevi, işte ve din ve toplumla alakalı, din ve toplum hayatımızla alakalı karşılaştığımız çeşitli meselelerin bu helal haramlık bakımından hükümlerini ve bunlarla ilgili temel prensipleri gücümüz yettiği ölçüde, vaktimiz el verdiği ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ama isterseniz ben yani bu iki bölümümüzde önce yani bu İslam hukukunun bu helallerle haramların muhatabı konumunda olan yani Müslüman bireylerin bu davranışlarıyla alakalı, tüm davranışlarıyla alakalı temel dini hükümleri neler olduğunu kısaca hatırlayalım ve bu bağlamda da haram ve helal ile ilgili temel prensipleri de yeniden bir gözden geçirmiş olalım. Aslında hatırlayacaksınız, ilk bölümlerimizde teklifi hükümlerden bahsetmiştik. Teklifi hüküm şu anlama geliyordu, yani insan davranışları ile ilgili dinimizin değer yargılarını, yani şer'i nitelemelerini, yani allah Allahu Teala'nın bizim bir davranışımızla ilgili e, onun hitabını ifade ettiğini söylemiştik. Genellikle fakihlerin çoğunluğu ki şafiler de bunun içinde e, bulunmaktadırlar. Bunları beş kategoride ele alıyordu, hatırlayacaksınız. Bunlar vacip, mendup, mubah ve mekruh e, ve de e, haram kısımlarına ayrılıyor idi. E, Hanefiler bunu biraz daha açarak, özellikle vacip ve e, haramı iki noktada ele alarak ya da mekruhu iki noktada ele alarak e, bunları yedi kısımda değerlendiriyorlardı. Birincisi farzdı. E, ikincisi vacipti. Üçüncüsü e, menduptu. Üçün, e, dördüncüsü mubahtı. Beşincisi tenzihen mekruh. Altıncısı tahrimen mekruh. Yedincisi de haram şeklinde sıralanıyordu. Burada e, vacip ve mendup daha çok yani insanların yapması gereken şeyleri yani dinimizin yapılmasını istediği şeyleri. Haram ve mekruh ise mümkün mertebe kaçınmamız gereken şeyleri ifade ediyordu. Mubah kategorisi ise yapıp yapmama konusunda dinimizin Allah'ın bizleri serbest bıraktığı yani o konuda bize bir seçenek sunduğu şeyleri ifade ediyordu. Şimdi Hanefilerin taslifini tekrar dikkate alacak olursak. E, hanefiler diğerlerinin vacip dediği şeyi iki kısımda ele alıyorlar. O, onlar farz ve vacip diyorlar. E, şeyi de mekruhu da yine tenzihen mekruh ve tahrimen mekruh kısmına ayırıyorlardı. Peki bu ayrımı neye göre yapıyorlar? Şimdi farzı vacibi neye göre ayırıyorlar? Aslında ikisi arasında önemli bir farklılık yoktu. Yani bunların hepsine de mutlaka riayet etmemiz gerekiyordu. Arasındaki fark şuydu. Farz dediğimiz şeyler Allah ve Resulünün bir şeyi mükelleften kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapmasını istediği şeylerde. Ama bunların delilleri e, kat, aynı zamanda kat'i delillerle sabit olmuştu. Yani kat'i delillerden maksadımız şudur. Hem rivayet şekli bakımından hem de anlamları bakımından başka hiçbir şek şüpheye ve başka bir ihtimale meydana ve vermeyecek şekilde kesin olan delillere biz kat'i deliller adını veriyoruz. İşte bir müteva e, ayet gibi, bir mütevatir hadis ya da meşhur hadis gibi kat'i delillerle bir şey sabit olmuşsa ona biz farz adını veriyoruz. Ama yine aynı şekilde dinimizin bizden kesin bir şekilde, mükelleften kesin bir şekilde yapmamızı istediği ama delilinde birazcık şüphe, birazcık zannilik, birazcık ihtimal barındırıyorsa işte bunlara da vacip adını veriyorduk yani Hanefi mezhebine göre. Demek ki e, farz da vacibin dinimizin bunları yapılmasını istemesi bakımından aralarında fark yok. Mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Sadece bunların delilleri konusunda bir farklılık var. O yüzden de mesela namaz kılmak işte e, oruç tutmak işte Ramazan orucu tutmak hac etmek gibi şeylere farz adını veriyor Hanefiler. Ama işte vitir namazı gibi, bayram namazı gibi, işte kurban gibi birazcık delilinde şüphe ya da ihtimal barındıran şeylere de vacip adını veriyorlardı. Farz da vacip arasında önemli bir farklılık da işte bu ihtimalden dolayı. Farzi inkar eden kişi dinden çıkıyor. Vacibi inkar eden kişi dinden çıkmıyordu. Ama tekrar ediyoruz. Farz da vacip yerine getirilmesinin kesinliği ve gücü bakımından arasında aslında bir e, farklılık söz konusu e, değildir. Tabii ki yani bu e, inkarla ilgili e, nedenlerden dolayı bunları terk eden kişinin yani inkar etmemekle beraber inkar eden küfre düşer. Ama inkar etmemek yani farzı inkar eden küfre düşer. İnkar etmemekle beraber farzı terk eden kişinin günahı da çok daha yüksektir. Hani vacibi e, terk eden kişi... ...de yine günahkar olur ama farzı terk etmek kadar belki derecesi o kadar büyük olmayabilir. Yani arasında böyle bir farklılık da söz konusu olabilir. Şimdi hanefilerde mendup kısmı ise kendi içerisinde bir sıralaması var. Şimdi mendubun içerisinde sünnet giriyor. İşte müstehab giriyor, adab şeklinde sıralanmış oluyor. Yani diğer mezheplerin mendup dediği şeylere hanefiler işte sünnet diyor, müstahap diyor, adab diyor. Yani bunu da kısaca burada belirtmiş olmak gerekir. Peki bunların bir kategori olarak hükmü nedir? Yani mendup kategorisinin içinde sünnetin, müstehabın, adabın bulunduğu kategorinin hükmü nedir? Hükmü şudur. Bunların yapan sevap elde etmiş olur ama terk eden, şey yapmaz yani bir cezası yoktur. Ama özellikle sünneti müekkedeleri yani müekket sünnetleri terk eden kişinin yani Hz. Peygamber'in işte azarına, itabına, onun işte böyle bir şeyine, azarlamasına muhatap olacağı da bizim fıkıh kitaplarımızda belirtilmiş olmaktadır. Ama bunları terk etmesi durumunda bir ceza söz konusu değildir. Peki gelelim mekruh ve haram kısımlarına. Şin hareciler mekruh'u iki kısımda ele aldığını söyledik. Birisi tenzihen mekruh, birisi de tahrimen mekruhtur. Aslında tenzihen mekruh diğer mezheplerin mekruh dediğine karşılık geliyor. O nedir? Yani te, dinimiz bunun terk edilmesini istiyor ama kesin ve bağlayıcı tarzda değil. Yani yapmasanız iyi olur. Yani yapmanız şık değil diye. E bu şekilde yani daha böyle hafif, daha yumuşak bir şekilde yapmamamız gerektiğini söylediği ifadelerde. Yani şık olmaz anlamında. Mesela işte güneşin batmasından az önce işte nafile namaz kılmak. İşte soğan sarımsak gibi kötü kokulu bir şey yedikten sonra, bir yiyecek yedikten sonra camiye ya da toplu mekanlara gitmek, işte abdest alırken suyu israf etmek gibi fiiller buna örnek olarak zikredilebilir. Tahrime mekruh ise değerli izleyenler harama yakındır. Aslında bu haramdır. Yani diğer mezhepler bunu haram olarak görmektedirler. Hanefiler tıpkı farz ve vacip ayrımında olduğu gibi e, burada... E, delinin e, kat'i ya da zanni oluşuna göre e, haram e, haram olan şeyleri bir kısmına tahrim ve mekruh demişler, bir kısmına haram adını vermişlerdir. Dolayısıyla isterseniz yani bu tahrim ve mekruh kısmını haramla birlikte ele almış olalım. Yani e, burada hemen haramın tanımına geçmiş olalım. Haram, e, değerli izleyenler aslında sözlük anlamı haram deyince yasak, işte memnu, işte helal olmayan gibi şeyler anlarız günlük dilde. Ama bizim fıkıh diliyle ifade edecek olursak, yani bir terim olarak ifade edecek olursak, dinimizin yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı eylemleri, fiilleri ifade etmektedir. Yani kesin, kat'i bir şekilde yapmamamız gereken fiilleri ifade ediyor. Buna işte bir takım kitaplarda ya da kaynaklarda mahsur, yasak, masiyet, kötülük, günah, kabih gibi başka isimlerde de verilir. Yani bunlar haramın tam karşılığı ya da ona yakın kavramlar olarak kabul edilirler. Bir şeyin haram olabilmesi için Hanefilere göre hem bu fiilin rivayet şekli bakımından kat'i delillerle sabit olması lazım. Yani Kur'an ayetleri, e, Mütevâtir hadisler gibi rivayeti kesin olması lazım. Hem de e, anlamları da kesin olması lazım. Yani başka anlama ihtimal vermeyecek şekilde kat'i olması Buna kat'i diyoruz. Kesin olması gerekir. Yani tıpkı farz ve vacip ayrımında olduğu gibi Hanefiler diyor ki ya bir şeyin bizden yapılmamasını Allahu Teala istiyor ama bu isteğini böyle kat'i delillerle ifade ediyorsa ona haram adını veririz. Ama yine mutlaka yapmamamız isteniyor ama eğer bunun delilinde küçük de olsa bir zannilik, bir ihtimal, bir şüphe e, bulunuyorsa mesela işte bu e, haber vahid dediğimiz hani tevatür derecesine ulaşmamış hadislerle sabit olmuşsa e, ya da e, o hadisin anlamında e, bir ihtimallilik, bir görecelilik e, söz konusu ise ama bize kesin bir şekilde yani bize mutlaka yapmamız da bunlarla ifade ediliyorsa ona da tahrimen mekruh adını vermişlerdir. O nedenle aslında tahrimen mekruh harama yakındır. Haramın içerisinde telakki yani o kategoride değerlendirilir. Zaten diğer mezhepler böyle bir ayrım yapmadıkları için Hanefiler'in tahrimen mekruh dediği şeylere onlar haram adını e, vermektedirler. Bu anlamda hani bu zannilik katiilik özelliği dolayısıyla tahrimen mekruh Hanefilerde vacibin mukabili yani onun e, simetrisi, karşılığına Denk gelmiş oluyor. Mesela nedir? Tahrim-i Mekruha örnek verelim. Yani bir kişi pazarlık yaparken birisiyle bir şey almak üzere tam işte işe e, netleştirecekler, anlaşacaklar. Birisi gelip diyor ki ya ben alacağım diyor. Ben daha fazla vereceğim diyor filan. İşte bu şekilde pazarlık üzerine pazarlık yapmayı Hazreti Peygamber yasaklıyor bazı hadislerde. Yani bir kişi bir kadına evlilik teklifinde bulunmuş. E, tam işte belki ona cevap verecek. E, tam cevap vermeden olumlu ya da olumsuz, o kadına bir başkasının teklifte bulunması hoş karşılanmamaktadır. E bu insanlar arasında nefrete ve kardeşlik hukukuna, nefrete yol açacaktır, kardeşlik hukukuna aykırıdır. E dolayısıyla bunlar, Hanefiler bunu tahrimen mekruh olarak kabul ediyorlar. Diğer mezheplerde bunu haram olarak değerlendirmiş oluyorlar. Dediğimiz gibi yani Şafilerde haramla tahrimen mekruh aynı kategoridedir. Hanefiler böyle bir ayrımda bulunmuş oluyorlar. Bu şu anlama geliyor aslında tahrim ve mekruh da haramdır ama bir delilinde zannilik bulunduğu için Hanefiler bunu bu şekilde ifade etmektedir. Dolayısıyla tahrim-i mekruhtan da tıpkı haramlarda olduğu gibi kaçınmak gerekir. Aynen vacip konusunda da belirttiğimiz gibi sadece şu fark var. Hem delilinde tahrim-i bir zannilik var. Hem de bunun inkarı durumunda bunu inkar eden kişi küfre girmiş olmaz. Ama haramı inkar eden kişi Hanefi meseline göre bu dinden çıkmış sayılır. Peki Değerli izleyenler, bir şeyimiz haram olduğunu nasıl anlarız? Yani elbette ki bir şeyi haram kılma yetkisi Allah Allah'ın ve onun izniyle Resulünün yetkisindedir. Ama biz kaynaklarımızdaki ayetlerde geçtiği zaman bir şeyin haram olduğunu ya da hadislerde geçtiği zaman bir şeyin haram olduğunu nasıl anlarız? Bunun bazı üslup yani bizim fukahamız, İslam bilginleri ayet ve hadislerin üsluplarını inceleyerek haramlık ifade eden şeyleri kategorilere ayırmışlardır. Mesela bazen ayet ve hadislerde bir şeyin haram olduğu açık ve net bir şekilde kullanılır. Yani haram denilir ya da onun bir türevi kullanılmış olur. Mesela işte sayınız buna hurimat alaikum ummahatukumu bana tukumu amma tukun ee, bu şekilde devam ediyor. Yani anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz size haram kılınmıştır. Yani onlarla evlenmek size haram kılınmıştır anlamındadır. Yani inna ma harma alekum meytetodma bihi. Yani işte Allah size meyteyi, kanı, işte domuz etini Allah'ın adı anılmayarak kesilen şeylere haram kılmıştır. Bakın buralarda haram kelimesi açık bir şekilde ifade edilmektedir. Aynı şekilde hadis şeriflerde de işte Allah annelere saygısızlık yapmayı size haram kıldı. Bu buyurulmaktadır. Bir başka üslup şekli yani haramın ifade ediliş tarzı bir şeyin caiz ve helal olmadığı belirtilir. Yani caiz olmadığı belirtildiği zaman da tersinden onun haram olduğu ortaya çıkmış olabilir. Mesela bazı ayetlerde işte kadınlara verdiklerinizden işte boşanma sırasında bir şeyi almanız size, silah size helal olmaz buyuruluyor. Bazı hadislerde deniliyor ki işte bir Müslümanın malı. Ee, onun rızası olmadığı sürece bir başkası de helal olmaz. Helal olmaz demek işte haram olur anlamına geliyor. Ya da yani ayet ve hadislerde bir şeyden uzak durulması ifade edilir. Açık bir şekilde aman yapmayın, aman şundan uzak durun gibi ifadeler kullanılır. Mesela ayet-i kerimelerde fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin buyuruluyor. İşte la takrabu zina, işte zinaya yaklaşmayın o açık bir hayasızlıktır, kötülüktür diye ifade ediliyor. Yani bu şekilde de biz bunun haram olduğunu anlamış oluyoruz. Eğer bir e, fiile, bir eyleme, sakınma lafızlarıyla değinilmişse, ya yani mutlaka kaçının şeklinde ifade edilmişse, orada da biz onun haram olduğunu anlayabiliriz. Mesela bir ayet-i kerimede, sallallahu <Sessizlik> Ya innemel hamu vel meysru vel ansabu vel ezlamu ritsü bin şeytan buyuruyor. İşte ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar yani putlar, fal ve e, şans e, okları, şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan uzak durun diye buyurulmaktadır. Bazen de ayetlerde hadislerde bir eyleme, bir işe, bir duruma çok büyük bir cezanın terettüp ettiği ifade edilir, bağlandığı ifade edilir. Mesela işte valladine yermuna muhsanati thumma lam buyruluyor. Yani iffetli kadınlara zina istadında bulunup da bunu ispat edemeyen, ispat için işte şahit getiremeyen kimselere 80'er sopa vurun buyurulmaktadır. İşte burada büyük bir ceza terettüp ettiği için özellikle hadderle ilgili olan konularda bunları yapmanın da biz haram olduğunu anlamış oluyoruz. Peki haramın hükmü nedir? Tabii ki bu, buraya kadar anlattıklarımızda da anlaşıldığı gibi. Kesin ve bağlayıcı bir tarzda eğer bizim yapmamamız gerektiği ifade ediyorsa bir şeyden ondan kaçınmamız gerekiyor. Bunu terk eden tabi büyük bir sevap kazanır. Ama eğer bir zorlama dolayısıyla da bir zaruret nedeniyle bunu yaparsa tabi dinen bu mahsurdur. Bir mazerete bina bunlar yerine getirilmişse bunun bir cezası söz konusu değildir. Ama bile bile bunun haram, haramlığı inkar edilirse... Yani bizim akayet kitaplarımızda da bu belirtiliyor. Yani bir haramın kesin bir haramın bu dinlen olmadığı ifade edilirse bu durum insanı dinlendе çıkarır. Değerli izleyenler, e, haram nesneler ya da eylemler kendi içerisinde de e, o nesnenin ya da eylemin mahiyetine, özelliklerine göre bir takım alt kısımlara ayrılmaktadır. Ee, en çok e, bilinen en yaygın ayrımı da haram li aynihi ve haram li gayrihi şeklindeki bir ayrımdır. Bir sonraki bölümümüzde e, yine bu haramın çeşitlerinden başlamak üzere onlarla ilgili bilgileri, onlarla ilgili hükümleri sizlerle bu şekilde paylaşmaya devam ederiz. Bir sonraki bölümde tekrar e, beraber olmak, bir arada olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.